Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkan ve Yağmur Yıldırım. Radyo burası ve iki haftada bir yayınladığımız Manastır programını dinliyorsunuz şimdi. Ben Seçil Türkkan Yağmur Yıldırım ve Eksem Mavi Tunay'la birlikte hazırlıyoruz bu programı. Toplumsal hareketlere bakıyoruz. Benim hazırladığım bölümde ve yine onlardan bir tanesini yürüteceğiz. Geçtiğimiz Manastır programının konuğu İnce Evi nerede? Sizlere hatırlatalım. Eğer Manastır'la ilgili bütün programları takip etmek isterseniz saltoonline.org projectmanastır adresine gitmeniz mümkün ya da açıkradyo.com.tr manastır adresinden podcastler ve program deşifrelerinize ulaşmak mümkün. Evet toplumsal hareketler kısmı dedik. Ee, biraz 90'larda neler olduğuna bakmış oluyoruz. Manastır bağlamında Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir bina aslında bize çok şey anlatıyor. Ee, daha önce e, Atsız Alkolikler Şünlükler karşıtı platformla yolumuz kesişmişti. Bu kez iki ayrı konuk ağırlayacağız aslında bu programda. Öğretim Elemanları Sendikası biri olacak o konuklardan. Bir diğeri ise işte, Grafikerler Meslek Kuruluşu. Şimdi stüdyomuzda Öğretim Elemanları Sendikası tarafını Ağırlıyoruz İlginç bir başka başlık konuğumuz var burada. Profesör Doktor Gülhan Türkay. Bizle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şahane bir temponun içinden çıkıp geldiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ee, bir yandan belki şeyden başlamak lazım. Yani söylemekte bir e, zarar yok. Barış Akademisyenlerinin davasından çıkıp geliyorsunuz. Evet. E, onu takip ediyorsunuz. Çok da farklı dönemler mi? Öğretim elemanları Lamanları Sendikası'nın e, yaşadığı dönemle, şimdiki dönemi kıyaslarsak. Biraz bunu Bunları da konuşacağız. <gülüyor> Manastırın e, içinde nasıl yer bulduğunu konuşacağız öğretim elemanları sendikasının burada. E, aslında Ö ES'den bahsediyoruz değil mi? Evet. Ee, ÖS olarak biz tabi hep e, anıldık öyle kendimizi isimlendirdik. Ee, şimdi ÖS e, kısaltmasıyla başka bir sendika ya da örtüm elemanları sendikası diye ÖGESEN diye başka bir sendika var ama evet. e, bizim sendikamız tabi 1994'te kurulan. E, o günkü şartlarına göre e, kamuda memurların örgütlenmesi sırasında örtüm elemanlarında eğitsen ya da eğitim işten E, ayrılarak e, ya da orada örgütlenmek istemeyen orada çünkü genellikle öğretmenler orta öğrenim ilk öğretim öğretmenleri örgütleniyordu. Hmm. Öğretim elemanlarının örgütlenmesinde bir boşluk vardı 80'de. Ne kadar olan ör, e, örgütlenen örtüm elemanları e, 80 darbesinden sonra bir boşlukta kalmıştı. 90 koşulların o demokrasinin biraz daha e, rahatladığı bir dönemde örtüm elemanları da örgütlenmek istediler. Ve ilk defa Ankara'da bunun çabaları başladı. Ve 3 Mart 1994'te Ankara'da e, kurucu ...kurulla birlikte sendikamız kurulmuş oldu. Hı hı. Daha sonra 95'te İstanbul'da e, Mersin'de şubeler açıldı. Biz İstanbul ayağını oluşturuyorduk. İstanbul'da üç tane şubemiz vardı. İstanbul Üniversitesi Şubesi, Marmur Üniversitesi Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şubesi. E, ben İstanbul Şubesi'nin yönetimindeydim. Ayrıca Merkez Yönetim'de yani Ankara'da Merkez Yönetim'in yönetim kurulunda... E, yer aldım tabi e, böyle örgütlenmelerde e, en büyük e, sorun e, bir mekan sorunu oluyor <gülüyor> e, çünkü faaliyetinizin yürütmesi için üyelerin sizinle e, bir araya gelmesi için ve sorunların e, tartışılabilmesi için bizim rahat bir ortama ihtiyacımız vardı e, tabi örgütlenmenin başı olduğu için de maddi sıkıntılar söz konusu tek e, gelirimiz aidatlar olunca ...böyle bir sıkıntı büyük oluyordu. İlk yılları. İlk yıllar. Zaten. Evet 95. Ama sonrasında da herhalde devam etmiştir Bu, o evet, çok çözülebilen evet. bir sorun olarak. Bu evet ne yazık ki sendikaların, derneklerin, meslek örgütlerin çok büyük bir sorunu. Çünkü hiçbir ticari kaygı ya da bir şey olmadığı için sadece aidatlara bir destek de olmadığı için aidatlara dayanıyor. herkesden para almak çok zor. Örtüme limanlarından da çok zor. Ee, bu nedenle en uygun yeri aramaya giriştik. Ee, o zamanki e, başkanımız Ufuk Urastı. Ufuk'un e, yakın ilişkileriyle e, biz İstanbul Sanat Merkezi'ne kumpanyadan e, arkadaşımız Nazlı Eraydan'ın... ...sayesinde o odayı bulduk... ...Nazla Hanım bize... E, ...orada e, eğer beğenirsek... ...o odayı tutabileceğimizi söylemişti... E, ...biz gittik gördük... E, ...ve o an için bize uygun geldi... ...geniş bir odaydı... ...işte odada bir masa, sandalyeler... ...ve e, evraklarımızı koyacağımız... ...birkaç masa vardı... E, ...ayrıca orada Önder Bilgin de... E, ...o odalardan birinde kalıyordu... Ee, Önder Bey o zaman Boğaziçi'nin üniversitesinde kütüphanede çalışıyordu ve e, eğitimle, öğrencilerle, örtüme elemanlarıyla çok yakın ilişkide olduğu için bize ayrı il, özel ilgi de gösteriyordu. Hı hı. Biz böylece her çarşamba orada toplanmaya başladık. İstanbul Saat Merkezi ilginç bir yapıydı, ee, çok büyüktü ee, ve uzun koridorları olan, koridorlarda bir sürü oda olan... Ve akşamları oldukça ürkütücü olan bir yerdi. Neden peki? Ee, yani ışıklar pek yanmıyordu, soğuktu. Ee, tavanlar çok yüksekti. Ee, biz böyle saat 6-6.30'da toplanır, saat 9-10'da çıktığımızda iyice kimseler kalmazdı. Ve böyle <gülüyor> biraz korku, biraz heyecanla o koridorları geçerdik. Ee, işte ortak bir tuvalet vardı, oraya gitme gelme sorunu olurdu. Ama orada çok e, güzel toplantılar yaptık. İlk örgütlenme çalışmalarımızı orada yaptık. E, genel kurulumuz ilk genel şube genel kurulumuzu orada yaptık. E, bizim için unutulmaz bir yerdi orası. Çünkü ilk faaliyetimizin başladığı, ilk heyecanların aktarıldığı. E, bizim toplantılarımıza sadece öğretim elemanları değil öğrenciler de gelirdi. Çünkü öğrencilerin 80'den sonra örgütlenmeleri oldukça zorlaşmıştı yani yeni 90'lar yeni yeni bu tür şeylerin başladığı, demokratik hareketlerin başladığı yıllardı. Hı. Herkes e, tozlarını atmaya başlamıştı. Ve üniversitedeki öğrenci örgütlenmesi hareketli veya ses çıkartmayı yeni başladığı yıllar olduğu için bizlere geliyorlardı. İşte hocam şu sorun var bu sorun var şöyle yapıldı işte şöyle bir hakkında soruşturma var gibi pek çok öğrenci olaylarıyla da ilgileniyorduk. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere bir sert hareket e, olmuştu ve sorusu çocuklara soruşturma açılmıştı e, ilk defa biz öğrencime dokunma kampanyasına başlattık hmm. e, bu göğüse takılan rozetlerden Evet e, öyle bir şey Hatta yani yakın evet. zamana kadar kullanıldı diye Evet Evet o. işte onun ilk başlangıcı Akıl eteni biz olduk herhalde Öğrencime dokunma sonra kadına Dokunma hocam ve sonra bizlere Döndü tabi hocama dokunma diye <gülüyor> bir Hani bir biz öğrencime dokunma derken Onları hocama dokunmaya e, Döndürdük işi e, Onun dışında Ee, özlük hakları ile ilgili yardım doçentlik araştırma görevlerinin hakları ile ilgili çalışmalar yaptık. Ee, Öğretim elemanları sendikası e, demokratik özellikle üniversite anlayışı için ortaya çıkmıştı. Bunu üniversitede akademide savunmak için e, ortaya çıkan bir sendikaydı. Hı hı. Ee, özlük haklarının yanında... Ee, özellikle bizim e, akademik özgürlük, ifade özgürlüğü çok e, önem taşıyordu. E, şimdi bugünden e, başlangıçta... E... Konuya girerken dediğiniz gibi bak akademisyenlerin yargılanması davaların sürdüğü bu aşamada diyoruz ki o zaman ne kadar özgürmüşüz nasıl bir demokrasi varmış. Aslında <gülüyor> bir ilginç. ifade özgürlüğü varmış. Şu anda hani e, ifade özgürlüğünün e, kısıtlandığı, düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı ve bunun e, özellikle akademisyenlerin birincil görevi olan şeyin nasıl mahkemelerde yargılandığını, ceza aldığını ne yazık ki görüyoruz. Evet. Ve dönüp baktığımızda 90'ların bize <gülüyor> gerçekten daha bir özgürlük ortamı sağladığını, en azından düşüncemizi daha özgürce ifade ettiğimizi görmüş oluyoruz. İlginç bir şekilde 90'lardan hakikaten bir özgürlük ortamı gibi de göz, bir... Çağrışım çıkıyor yani şimdi evet. böyle buradan baktığımızda aslında biz bu programdan önce de belki yeni kuşak demek lazım hı hı. Yağmur İksel ve benim için biraz daha hakikaten karanlık günlerdeki yani bir tarafı zaten karanlık o günleri hı hı. devam evet, ediyor ama evet. o, o nüvelerin çıkışından mesela herkes gerçekten tam da sizin bahsettiğiniz gibi hı hı. bahsediyor demokratik ortamdan ee, gerçekten bir e, büyük bir kuşak değişimi büyük bir e, özgürlük alanının kısıtlanması zamanı ama manastır örneğin. Her şeyin herkesin birleştiği bir yer gibi yani evet. bu burayı nasıl değerlendiriyorsunuz siz nasıl Tabii, çıkmıştır kentin ortasında böyle bir yer ortaya? Biz Manastır'a geldiğimizde açıkçası böyle bir ortamda Hı -hı. yer aldığımızı bilmiyorduk. Ee, bizim yanımızdaki odada asıl alkoliklerin odası vardı. <gülüyor> Onlarla bile çok az karşılaşabiliyorduk. Yani onlar herhalde belli sürelerle toplanıyorlardı. Biz bazen kapıları açık böyle merakla bakıyorduk içeri sonra kendi odamıza giriyorduk. Ee, işte Kumpanya'dan haberimiz vardı. Medri Baykam'dan haberimiz vardı. Evet. <gülüyor> Ee, ara sıra sergiler oluyordu Hatta böyle şey düşüncelerimiz oluyordu şuradan bir iki tablo götürsek bayağı bir <gülüyor> aylık haylığımız derz gibi falan. Yani e, bizim için değişik bir yerde ama biz kendi konularımız o kadar konsantre olduğumuz için e, çok fazla ilişkiyi onlarla giremiyorduk. Zaten herkes çalışıyor. Herkes 6'dan altı buçuktan sonra oraya geliyor ve uzun saatlerde oluyorduk. Bir bina müşterekliği gibi bir durum. Evet bina, bina müşterekliği. Ama hani huzurluydu. Yani e, şu anlamda hani bir... Binanın kendi varlığından gelen bir korkumuz oluyordu ama hani o da komşularımızdan gelen ya da içeride başımıza gelecek gibi bir şeyden bir sıkıntımız yoktu. Hani öyle bir huzurumuz rahatımız vardı. Rahat hareket ediyordu. Kendi mekanımız gibiydi. Neden ayrıldı oradan öğretmen Elemanları Zendikası? Yine maddi nedenlerle ayrıldık. Ee, oranın... E, kirasını biraz sıkışmaya başlamıştık. Hmm. Bir de bize e, biraz küçük gelmeye başlamıştı. İşte biraz daha fazla konfor istemeye başlamıştık. En azından hani çayımızı yapıcı bir mutfağı olan tuvaleti daha rahat kullanacağımız gibi. Hmm. O dönemde biler vardı bilirsiniz. Evet. E, Taksim'de e, Beyo İstiklal Caddesi'nde biz bazı arkadaşlar aynı zamanda ben de e, Bilar'ın yönetim kurulunda yer alıyorduk e, ve Bilar'ın haftada bir gün paylaşma teklifinde bulmuştuk. Onlar da seve seve kabul etmişlerdi. Böylece oradan ayrılıp Bilar'a geldik. Ee, Bilar'da Çok tabii, da uzaklaşılmamış tabi evet, değil mi? Evet evet bir atladık <gülüyor> Ondan sonra Bilar'da tabi e, daha rahat ettik En azından e, kendi çayımızı yaptığımız işte şeyleri daha rahat olanakları daha rahat kullanacağımız e, Orada da e, Bilar'ın o sırada seminer programları olduğu için Orada da bir hoş ortamda entelektüel bir ortamda e, yer aldık Orası da keyifliydi. Üretken bir zamandan bahsediyoruz evet, galiba. Evet, 90'lar özellikle çok üretkendi. Yani dediğiniz gibi bazı sıkıntılar yaşanıyordu Çiler dönemiydi. Ama yani bu işe ilgisi olan, bu işle aktif olarak uğraşmak isteyen insanlar için... Çok fazla alan açılmıştı Yani o 80'in karanlık günlerinden sonra 90 bir bahar gibi En azından bu anlamda hı hı. Sendikal mücadelerin çok yükseldiği Kamu sendikacılığın çok yükseldiği Bir dönemdi ee, Çok insanla Kol kola girmiştik Yani tekrar insanlar e, Bir arada olmanın Keyfini yaşıyorlardı Ayrı düştükten sonra Evet orada. ayrı düştükten sonra Manastır Az önce burada öğretim elemanları sendikasını ağırlamıştık. E, Profesör Gülhan Türkay'la birlikteydik kendisinden başka türlü bir e, penceresine baktık Manastır'ın. Şimdi başka bir pencereyi konuşmak üzere e, stüdyomuzda Her Mimarsın Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Türkiye'nin önemli grafik tasarımcılarından Sadık Karamustafa'yı ağırlıyoruz. E, aslında Grafikerler Meslek Kuruluşu'nu konuşmak üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğiniz ben için Ben teşekkür ederim efendim. İyi katıldınız. O zamanlar Manastır'ın içine baktığımız zaman sizinle daha öncesinde de konuştuk programdan önce. işte pek çok meslek kuruluşu, sendika, toplumsal hareket ya da sanatçıların olduğu bir üretim merkezinden bahsediyoruz. Grafikerler Meslek Kuruluşu da e, oradaymış. E, nasıl yolu düştü o zamanlar? Nasıl buluştunuz Manastır'da e, sizler? Grafikerler Meslek Kuruluşu 1979'da kuruldu işte grafik tasarım alanında çalışan üreten insanları bir araya getiren bir kuruluştu birçok alanda etkinliği vardı işte tasarımcıların haklarını korumak işte yarışma yönetmelikleri hazırlamak buna benzer sergiler yapmak bir farkındalık bir bilinç yaratmak üzere kurulmuş bir kuruluştu. Ee, daha önce e, Grafik, Ker, e, Grafik Sanatçıları Derneği diye bir şey 1968'de kurulmuş ama hmm. e, Mengü Ertel, Yurdaer, Altıntaş, Said Maden ve Arkadaşları tarafından pek yürümemiş. E, 79'da GMK yani Grafik Kerler Meslek Kuruluşu, bugünkü adıyla Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu 79'da kuruldu bu en belirgin e, işlerinden biri e, her yıl düzenli olarak e, grafik ürünler sergisi adı altında o yıl ülkede üretilen e, grafik tasarımların bir sergisini yapmakta e, bu sergi yarışmalı bir sergi, işte çeşitli ödüller veriliyor e, ve ben de ilk üyelerinden bir çok ilk demeyelim e, işte bir yıl sonra üye oldum. Yönetimi bir grup olarak yönetime geçtik 1981-82'de. Epey farklılıklar, farklı işler yaptık. Fakat bir sivil toplum kuruşu ya da meslek kuruluşu olmak bir Çok zor bir iş Türkiye'de. Ee, işte dernekler kanunu diye bir e, tuhaf yapıya e, şemsiye yapıya bağlısınız. Hmm. E, buna rağmen e, nasıl olduysa 80 darbesinden sonra grafikerler meslek kuruluşu herhalde meslek lafı olduğu için kapatılmadı. Kapatılmayan ender kuruluşlardan biridir. E, biz faaliyetimize devam ettik. E, işte 1982'de Yurdaer Altıntaş, Bülent Erkmen, Cemalettin Mutver, Emre Senan gibi arkadaşlarla bir de yanımızda genç arkadaşları alarak e, derneğin yönetimine e, talip olduk. Girdik. E, Birçok etkinlik yaptık. Şimdi bu yıllar içinde e, yani para yok, bul yok. Tabii. E, işte 3 kuruşluk aidatla dönmeye çalışan bir iş. E, bir, bir yapı. E, ...dolayısıyla bir yeri yoktu. Yani Ondan hep, öncesinde nerede buluşurlardı? Hep, hep şeyde. Yani yönetim kurulu üyelerinden birinin ofisinde olurdu. E, ne bir personeli vardı, ne bir şeyi vardı. 1995'e geldiğimizde e, böyle bir imkan çıktı. E, kim haber verdi bilmiyorum. E, ama e, tarla başında... Manastır diye bir yer var. Birçok sivil toplum kuruluşu, tiyatrolar, atölyeler orada e, toplaşmış durumdalar. Bu, e, Siz ister misiniz böyle bir şey? Aman dedik ya. Oğlum, i̇stemez olur muyuz? Peki özür dilerim. Öldüm evet. ama mesela aklınızda bir ofis tutmak vardı da yer mi bulamıyordunuz? Yoksa... Hayır paramız yoktu hiçbir şey. Ha, zaten hiç, para da hiç, yoktu, yani. Yani, para yoktu. O zamana gelince belki evet, ne bileyim para evet, var artık evet. falan. Mı yani sadece saygınlığımız vardı. Yani Türkiye'de bu işi yaptığımız biliniyordu. Bir kısmımız öğretim alanı. Yani e, pratiğini yaparken işin bir yandan da öğretim elemanı olarak çalışıyordu. E, ben 89'da e, eğitime başladım ama grafik tasarımcılığım 50 yılı geçti. E, dolayısıyla e, reklam ajanslarında çalışır bizim e, üyelerimiz daha çok. Yani reklam sektörü grafik tasarımın en e, işte iyi müşterisidir. Evet. Okuldan mezun olur, işte reklam ajansına girer, orada çalışır. Dolayısıyla öyle bir bağlantımız vardı ama kimseden de bir şey isteyecek halimiz yoktu. Çünkü bizim etkinliklerimiz ne bir sponsora ilginç geliyor, ne bir destekçiye ihtiyaç. Yani biz öyle kendi kendi işini yapan insanlarız. Sonuçta böyle bir öneri gelince biz aman dedik ya hadi gidip bakalım muazzam bir şey yani o, o bina bir kere böyle merdivenlerden çıkılıyor e, ve bize verdikleri yerde iki ya da üç büyük salon oda da değil. Hmm. E, o, yani bir rüya gibi bir şeydi. Kaçıncı katıydı onu e, hatırlıyorum. Vallahi bir terasın altındaki bir kat. Hmm, o e, evet o kat. E, dolayısıyla hemen çalışmaya başladık hmm. orada. Ee, üstüne üstlük bir de biraz galiba bir yerlerden para bulmuştuk. Bir müdür bulduk kendimize. Aa. Ahmet Ahmet Ünver gazeteci arkadaşımız ee, bizimle çalışmayı kabul etti. Dolayısıyla hem bir yerimiz oldu hem bir müdürümüz oldu. Yani inanamadığımız bir şeydi. <gülüyor> Ve hemen çalışmaya başladık. İlk etkinliklerden biri Ex Libris sergisi düzenledik orada. Önemli saygılardan biri. Ee, e, yani ilklerden biri. E, Ex Libris e, bir garip bir mecradır. E, şu anda e, bir fonksiyonu olmayan sadece e, yani kimse kitabının arkasına şey kapağının içine bir Ex Libris yapıştırmıyor ama 19. yüzyıla kadar çok e, kullanılan bir e, mecraydı. E, ve bir anlamda da baskı sanatının bir alanıydı hmm. ekslibris. Dolayısıyla öyle bir şeye giriştik. Ben bir Amerika'da bir sergiden öyle bir çağrı almıştım ekslibris. Eee 100 ekslibris diye. E, işte kendi ekslibrisimi yaptım ve şey yaptım. İlk ve yaptığım ilk ve son iştir o anlamda. Fakat o alanda çalışan Asip Pektaş ki halen Türkiye'de bu dalın en iyi uzmanlarından biridir. Onunla işbirliği birliği yaptık. Öğrenciler arasında bir yarışma düzenledik. Bir de Hasip işlerinden bir sergi hazırladık. Ve bu sergiyi orada sunduk. Ve bu sergiyi kitap fuarının İstanbul 14. Kitap Fuarı'nın paralelinde yaptık. Onların desteğiyle yaptık. ve Bir yandan tepe başında kitap fuarı yapılırken bir yandan da bu sergi vardı. Bayağı gezen de oldu. Evet. Biz bir yıl kaldık burada. Çok fazla kalmadık. Tarihler ben... tam neydi 95? Efendim? Tarihler tam neydi? 1995 bu sergi hemen notlarıma bakıyorum izninizle. Tabii Bu sergi 6-25 Kasım 1995'te yapılmış. Demek ki biz 1995'in sonlarında, son aylarında buraya girmişiz. Birçok şeye başlangıç oldu, vesile oldu burası bizim için. O sırada İstanbul Menkutlüğü Kıymetler Borsası bir logo yarışması yapıyordu. Grafikerler Meslek Kuruluşu'nun bir... Yarışma yönetmeliği vardır. Bu yarışma yönetmeliğine uygun yapılırdı e, Türkiye'deki grafik tasarım yarışmaları. E, bu vesileyle Tuncay Artun'la tanıştık. Borsa'nın başkanı. E, pek bir uyuştu e, şeylerimiz. Geçmişimizden de biraz galiba şeyimiz var o da 68 kuşağından biri. Birbirimizi tanıyormuşuz meğer. Çok ilgilendi Tuncay Bey işte ya dedi şeyde işte konuşurken galiba jüri çalışmasını da o merkezde Manastır'da yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorum hatırlamıyorsam e, orada yapmıştık ve işte böyle destek vermek istedi bize hmm. aman ne güzel dedik ya ilk defa böyle bir sponsor bulacağız kendimize galiba e, ve işte bu yarışma iyi de sonuçlandı. Borsada bir Türkiye'den afişler diye bir sergi açtık. Bu sergiyi daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde Kanada'da, Almanya'da ve ABD'de açmıştık. Orada biraz daha 93 ve 95 işlerini bir araya getirerek bir afiş sergisi yaptık. Pek de borsa Bizim orada yapmadık ama orada hazırladık sergiyi. Hmm. E, Borsa'nın Sanat Galerisi'nde yapıldı. E i̇şte Tuncay Bey... Taksim'de miydi Hayır. E, şeyde, Harbiye'de mi? Ya, e, hayır. İstiniyye'de. Ha, hatta İstiniyye'de. Yeni binada. E, yani pek bir iyi bir ilişki başlamak üzereyken Tuncay Bey'i kaybettik. Hmm. Kaybettik. Ondan sonra e, yine biz orada hızla çalışmaya devam ettik. Ee, o yıl e, Grafikerler Meslek Kuruluşu'nun uluslararası alanda boy göstermesinin başlangıcıdır. Ee, Grafik Tasarım Dernekleri Uluslararası Konseyi İkograda'nın e, üyesi olduk o yıl. E, bütün bunların hazırlıklar hep manastırda yapıldı. E, ve ben e, İkograda'nın e, başkan yardımcısı oldum. Artık e, Grafikerler Meslek Kuruluşu'ndaki başkanlık görevimi e, bırakmak istedim. yani Çünkü hem Çok hocalık yani. yapıyorsunuz hem e, profesyonel olarak hayatınızı bir işle kazanıyorsunuz. Fazla gelmeye başladı. Başka arkadaşlara devrettim. E, neden sonra e, öğrendim ki arkadaşlarım e, oradan vazgeçmişler ve işte Hulya'da bir apartman dairesi tutmuşlar. Hı -hı. E, böylece Bir yıllık e, maceramız orada sona ermiş oldu. Evet Açık Radyo burası ve Manastır programını dinliyorsunuz şimdi. Manastır'ın toplumsal hareketler e, kısmını konuştuk. E, i̇ki konuğu ağırladık burada. Biri öğretim elemanları sendikasından e, Prof. Gülhan Türkaydı. E, diğer isim de Grafikerler Meslek Kuruluşu, GMK. Şimdiki adı da Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu olan... E, Kurumdan Sadık Kara Mustafa'ydı o dönemde Manastır zamanında da başkanıydı. Türkiye'nin önemli tasarımcılarından ve Türkiye'nin önemli hocalarından iki isim buradaydı. Evet bugünlük sonuna geldik Manastır programımızın. Eğer tekrar dinlemek isterseniz kayıtlarımızı saltonline.org org adresine yönlendirelim sizi ya da bize bilgi göndermek isterseniz manastır.ism at saltonine.org adresine yazmanız mümkün yanı sıra açıkradyo.com.tr adresinden de manastırla ilgili yaptığımız bütün programların deşifrelerini bulabilirsiniz. Bir kaynak olarak e, bu programı da kullanabilirsiniz hatta diyelim. Bugünlük burada sona erdi. Sondan bir önceki bu programı bu arada manastırın onu da söylemiş olalım. İki hafta sonra tekrar burada olacağız. Yağmur, İksen Ben bu programı kapatıyor olacağız. Teknik masada Barış Demirer, Selahattin Çolak ve Emer Şahin'le birlikteydik bugünkü yayınımızda. 2 hafta sonra son manastırda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım.